kalbimin yakınında duyumsayınca ve bize kendince yaratan yüce varlığın huzurunu, bizi sonsuz hazla boğarak uçurtup koruyan yüce sevinin esimini duyumsayınca, ''Dostum, sonra gözlerimin etrafı alacalaşıp, çepçevre dünya ve gökyüzü, bir sevgilinin endamı gibi bütün ruhumda sükuta varınca, o zaman sıkça özlem duyarak düşünüyorum. Ah, içinde dolu dolu, sımsıcak yaşayanı bir ifade edebilsen.''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 Hemen her yerin önünde bir kaynak var, beni büyüleyen bir kaynak. Tıpkı kız kardeşleriyle Melusine gibi. Ufak bir tepeden aşağıya inince bir kubbeyle karşılaşıyorsun, yirmi kadar merdiven, aşağıda mermer kayadan en berrak suyun aktığı yere iniyor. Yukarıda çevreleyen küçük duvar, alanı çepçevre saran yüksek ağaçlar, yerin serinliği, bütün bunlarda bir dokunaklık, bir ürperticilik var.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 Giderken 11 yaşındaki kendisinden sonra gelen en büyük kız kardeşi Sofie'ye kardeşlerine iyi dikkat etmesini, babası at gezintisinden dönünce onu karşılamasını tembihledi. Küçüklere de ablaları Sofie'ye kendisiymiş gibi itaat etmelerini söyledi. Aralarından bir ikisi yüksek sesle buna söz verdi. Sarışın, şımarık bir küçükse 6 yaşında var yok itiraz etti. Ama o sen değilsin ki, lot diyecek, biz seni daha çok seviyoruz.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 Hayatın en temiz sevinçlerinin tadına varmadığımı söyleyemem. Valhyme'ı biliyorsun, oraya tamamen yerleştim. Oradan Lottie'ye yalnızca yarım saat. Orada kendimi ve insana nasip olan bütün mutluluğu hissediyorum. Valhyme, gezintilerimin hedefi olarak seçtiğim zaman buranın cennete bu kadar yakın olduğunu düşünür müydüm? Şimdi bütün arzularımı içinde kapsayan av köşküne, uzun yürüyüşlerimde kimin de dağdan, kimin de ovadan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 ''Binlerce defa özür dilerim. Bunu daha önceden düşünmem gerekirdi. Ama bu uygunsuzluğumu başlayacağınızı biliyorum. Daha önce izin isteyecektim. Ama bir kötülük meleği beni tuttu.'' diye gülümseyerek eklerken önünde eğildim. Kont her şeyi ifade eden bir duyumsamayla ellerimi sıktı. Kibar topluluktan sessizce çekip gittim. Tepeden güneşin batışını seyredip, Homer'ımdan, Ulysen'in o mükemmel domuz çobanı tarafından nasıl ağırlandığını anlatan bölümü okumak için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 ''Bana bunu ne kadar istemeyerek verdiklerini size söyleyemem.'' ''Bakanın bana yazdıkları karşısında yeniden feryad-ı figana düşersiniz.'' ''Şehzade Prens vedam için bana gözlerimi yaşartan bir sözle 25 dükü altını gönderdi. Artık geçende yazarak istediğim annemin parasına ihtiyacım kalmadı.'' 5 Mayıs günü ''Yarın buradan ayrılıyorum ve doğum yerim yolumun üstünden yalnızca 6 mil saptığı için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 Burada yaptığım en iyi iş resimlerim. Piran sanatı duyumsuyor ve o menfur bilimcilik ve sıradan terminoloji onu daraltmasa daha güçlü duyum seyecek. Bazen sıcak doğa ve sanat imgeleriyle onu dolaştırırken birden basma kalıp bir bilim sözüyle lafın içine tökezleyince dişlerimi gıcırdatıyorum. 16 Haziran günü. Evet, sadece bir yaya gezginim, yeryüzünde bir derviş. Yasız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 ve ölüm yatağında sevgili oğluna büyük umutlarla bıraktığı, yanmış, harap bir saraya dönen ruhun hali gibi. 3 Eylül günü. Ben yalnız ve yalnız onu, böylesine içten, böylesine derinden severken, ondan başka birini ne tanıyor, ne biliyorken, ne de başka birine sahipken, nasıl olup da bir başkası onu sevebiliyor, sevmeye yelteniyor, ha salam, bazen bunu bir türlü almıyor.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 Alnımın bütün duyularını dolduruyor. Nedir insan, o oyulmuş yarı tanrı? En fazla ihtiyacı olduğu yerde gücü güdük değil mi? Ve sevinçten uçsa da, üzüntüden batsa da, her hikayede de işte orada durdurulmuyor mu? Yitiğini sandığının sonsuzluğun bolluğunda, kör, sağık bil soğuk bilince tekrar geri sürülmüyor mu? Yayını hazırlayandan Okura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 Çağıldayan dalgalar kayalarla oynuyoruz hatta. Akşam sineklerinin vızıltısı sürüyle uçuşuyor tarlanın üstünde. Nereye bakıyorsun, güzel ışık? Ama gülümseyip gidiyorsun. Dalgalar sevinçle sarıp seni, şirin saçını yuğuyor. Elveda, huzurlu ışın. Do, osyanı ruhundan, ey görkemli ışık. Ve görünüyor gücüyle. Ayrılan arkadaşlarımı görüyorum. Lora'da toplanıyorlar, geçmiş günlerdeki gibi.